Bismillahirrahmanirrahim ve bih nestaein. Ve tasbutu lamul fi'li fi fi'li ve jama'ati al ve tuhzafu min fi'li jama'ati az ve fi'li al mukhatabati ila al Evet, izzeden 38. dersimize geldik. Naqs konusunu işlemeye devam ediyoruz diyor ki tabi nakıstan modara kısmına geldik. Nakısın mudari'ını işliyoruz. Ve tasbıtu sabit kalır. Lamul fi'li, lamul fi'il sabit kalır fi'l-i'l-esnaini fi ve cemaati'l-enasi, tesniye ve cem'e müenneste. Tesniye ve cem'e müenneste ve tuhzafu hasf idlir min fi'li jamaati'i'z-zukuri cem' ve fi'li'l-wahidati'l-muhatabati ve evet şimdi burada ibare açık ibareyi anlıyorsunuz ne demek istediğini anlamak için birisine anlatmanıza gerek yok yani benim dersimi dinlemişseniz benim dersimi okumuşsanız Allah'ın izniyle burayı anlarsınız ama burada mühim bir husus var. ifade etmem gereken mühim bir şey var. Bunu zihninizi çok güzel toplayıp dikkatli bir şekilde dinleyin. Bunu anlamanız, bu noktayı fark etmeniz lazım daha doğrusu. <gülüyor> Şimdi burada diyor ki ve tespitü sabit kalır. Lamul fiil, lamul fiil sabit kalır. Fe fi fiilil isneyi tesniye ve cemaatil inasi cem'e mühenneste. Bir de diyor hasfedilir cem'e müzakar ile vahide muhatab eden. Yani müfredime, nesime, hatimede. Bunların ne olduğunu biliyorsunuz. Peki, bu sabit kalış ve hazf ediliş bakın dikkat edin. Çok dikkatli dinleyin beni burada. Bu sabit kalma veya bu hazf edilme normal halde yani ref halinde mi öyledir? Yoksa yoksa cezim ve halinde mi öyle? Şimdi biraz önce biz cezim ve nasip halini okuduk değil mi? Bakın dikkat edin. Biraz önce cezim ve nasip halini okuduk. Acaba bu ifade yani bu anlatma cezim ve nasip hali için midir? Veya cezim hali için midir? Çünkü hatırlayın cezim halinde lâmül fiil hasfediliyor değil mi? Cezm halinde lâmül fiil hasfediliyor değil Acaba burada o cezim halini mi kastediyor? Yani şurada sabit kalır. Yani cezim halindeyken şurada sabit kalır. Acaba onu mu kastediyor? Veya ref halini mi kastediyor? Bakalım. Bakalım. Biz önce normal yani fiilin ref halini ele alalım. Diyelim ki fiil başında cezme nasip hali yok. Bakın dikkat edin. Diyelim ki cezime nasip hali yok. O şekil burayı okuyalım. O şekil okuyalım. Diyor ki ve tescbetu lamal fali fi fali el isnayini. Diyor ki tescni ada lamal sabit kalır. Dikkat edin. Tescni diyor lamal fali sabit kalır. Yaxzuani mesela. Yermiyanı. Tamam. Doğru. Tescni ada lamal fali yaxzuani Dikkat edin. Lamal fali gitmiyor. Ve jamaat el inasi diyor. Jami mu anasada diyor sabit kalır. Tamam cem'e menasada yağzuna yarmina biliyorsunuz. Cem'e zaten kalıyor. Yağzuna yarmina. Ha ve tuhzaf şey burada sabit kalır diyor. Ref halini şimdi dikkat ediyoruz. Ama müfrette de sabit kalıyor. Bak fiil-i diyor ama müfrette de mesela yağzu değil mi? Müfrette de sabit kalıyor. Yağzu demek ki burada normal ref halini alamayız. Dikkat edin. Yani farz edeceğiz ki bu ref hali için söylüyor. Yani normal hali için. Yani başında cez-i muhennas olmayan hali için bunu söylüyor. E tamam öyle kabul ettik ama olmadı. Niye olmadı? Çünkü diyor tesniyede sabit kalır. Cem-i sabit kalır diyor ama müfrette de sabit kalıyor. Yağzu. O zaman ne yapalım? O zaman diyelim ki bu cezm hali için söylüyor. Bu anlattığı kural cezm hali için geçerlidir. Cezm hali için söylüyor. Tamam, öyle yapalım. O zaman lem yagzu. Tamam. Lem geldiği zaman müfredde atılıyor laamil fiil. Lem cezm harfi geldiği zaman sadece nerede atılmıyor? Tesniyede ve cem i'mâs'ta dedi. Doğru. Ve tuhzafu hasfedilir min fi'li cemaati zükur Cem-i müzekkerden وَفِعَلِ الْوَاحِدَةِ الْمُخَاتَبَةِ وَاحِدَيْا مُخَاتَبَةً حَسْفَدِلِرْ Şimdi Burada Çok dikkatli Dinlemeniz lazım Çok dikkatli Diyoruz ki bu kural Cezm hali için söylenmiş Öyle farz ediyoruz Çünkü raf hali için denedik olmadı Cezm hali için bu kural söylenmiş Zaten biz de biraz önce cezm halini işledik Ha diyor ve tuhzaf hazf edilir min fi'li jamaati zukur cumme muzakerdan hazf edilir ve fi'li wahidati muhatabati ve fi'li wahidayi muhatabadan hazf diyor. Lam fiil hazf edilir diyor ama mufrad tad hazf ediliyor jazm halinde. Bakın jazm halinde mufrad tad hazf ediliyor. O zaman bunu demenin ne manası kaldı veya diğer bir açıdan söyleyelim. Cem i kerdə cəzim hali olmadan da hasfediliyor. Cəzim hali olmadan da cem i kerdən hasfediliyor. Bunu bilmeniz lazım. Bakın, yağzu, yağzu ani yağzuna, yağzuoğuna dır, ləməşfəl hasfeddi. Yermi, yermi yani, yermu, yermi, yermi yani yermuna. Dikkat edin, yermi, yermi yani Orada da asli yermi nedir yuna Yermiyuna. orada da gitti. Yani biz bunu cezm hali için dersek o zaman burada cem-i müzakkerden hasfedilir diyor. Vahide-i Muhatebe'den hasfedilir diyor. Zaten ref halinde de hasfedilir. Ref halinde de hasfedilir. Ha cezm hali için diyorsa cezm halinde müfretten de hasfedilir. Burada bir işgal var işte. Bir sorun var burada. Yani bu vetasbutu laamul fi'li fi fi'l el-isneyn ve cemaati l ve tuhzafu min fi'l cemaati zükur ve fi'l el-vaahidati l-muhaatabati. Habu kural işte. Buradan buraya kadar okudum tekrar. Bakın okuyorum. Başlangıç burası. Vetasbutu laamul fi'li fi fi'l el-isneyn ve cemaati l ve tuhzafu min fi'l cemaati zükur ve fi'l el-vaahidati İşte oradan buraya kadar. Bu refh hali için mi geçerlidir bu kural yoksa cezm hali için mi geçerlidir? Bu sabit kalma ve hasfedilme cezm hali için mi, refh hali için mi? Hangisi için geçerlidir? Hangisini ele alsak olmuyor? Bakın dikkat edin bunu anlayın. Hangisini alsak olmuyor? Peki o zaman ne diyeceğiz? Burada böyle bir açıklama yapacağız. Bu söylediği kural mesela diyor ya vetes butu laül Elifi elil isneyi ve cemaatil inasi Lamülfi eltesni ve Cemneste sabit kalır Alakullli halin Ve mutlaka işte böyle bir kayıt olsaydı daha güzel olurdu. Acizana benim kanaatım böyle bir kayıt olsaydı daha anlaşılı olur. Yani her halukarda bakın her halukarda ister ref hali olsun ister cezım hali olsun. Lamülfi eltesniğe ve Cem emaneste sabit her halükarda. Bu mutlaka sabit kalan yeri söylüyor. Yani ne olursa olsun sabit kalan. İster cezm hali olsun ister ref hali olsun. lam fiil tesniyede ve cem'i e müeneste sabit kalıyor. Bakıyoruz. Lem ya Bakın. Cezm halinde nun gidiyor ama Lam-ül fiil kalıyor. Ref halinde zaten kalıyor. yani Veya yagzuvâni. Lem yagzuvâ. Lam yaghzu akina laamul fiil sabit Jama'a ma'nasta gina lam yaghzuna lam yarmina mesela. Gina laamul fiil sabit kalıyor. Ha demek ki laamul <gülüyor> fiil tasniye ve cem'e ma'nasta her halukarda mutlak olarak sabit kalır ve tuhzafu da mutlak olarak hasfedir. Yani ister ref halinde olsun, ister cezm halinde olsun her iki halde de hasfedilen şeyi söylüyor. Ne Nerede hasf ediliyor? Cem'i müzakkerde. Zaten biliyorsunuz. Yağzune yarmune. Orada La mülfiil atılıyor. Ve fiilil vahidetil mukhatebe. Vahide-i mukhatebe de Taghzine termine mesela. Taghzine termine. Haa. Demek ki Ne olursa olsun La mülfiil Tesniye ve cem'i müenneste hasf edilir. Ve ne olursa olsun Şey aslaflâ Ne olursa olsun Dilim sürçtü tersini söyledim. Ne olursa olsun lamül fiil tesniye ve cem müennesde sabit kalır. Yine ne olursa olsun lamül fiil cem müzekker ve vahide muhatabede yani müfred -i müennes muhatabede hasvedilir. İşte bu burada bir ne olursa olsun eksik. Bir mutlak kelimesi eksik veya ala kulli halin eksik. Yani ister raf hali, ister nasb hali, ister hali. Bu söylediği kural her hal ukarda böyle. Peki diğerleri ne oldu? Mesela müfrad diğer söylemedikleri ha onlar da cezm halinde la fiil gider. ref halinde gitmez. Onu da mesela burada bu kaydan içinde hemen zikredilseydi daha güzel daha anlaşılır olurdu. Demek ki la amel fiil ve cem-i de her halu karda sabit kalır ve cem zeker ve ve vahide wahide muhatabede her halu karda hasfedilir. E, geri kalan sıgalar ise cezm halinde lamülfeil gider cezm hali olmasa kalır hulasası budur yani fe netice şu takolu dersin yağzu yağzuudur bakın yağzuudur lamülfeil burada sabit kalmış şimdi bu yap, açıklamayı yapmasak bakın bu açıklamayı yap, yap, yapmasak Yukarıdaki kuralımız ihlal olur Niye? ya? Yukarıda dedi ya ve tesbitu'l-amel fi'l-i ismi. Dedi tesniye ve cem manasında sabit kalır değil mi? Dedi tesniye ve cem manasında sabit kalır. Bunun mefhum-u nedir? İnşallah Allahu Teala sımuafak eder. Usulü'l-fıkh ilmini okursunuz inşallah. Veya belagat okursunuz inşallah. O zaman mefhum muhalif nedir öğreneceksiniz. Şimdi burada diyor ki ve tesbitu'l-amel ve cem'el. Cemaati Tasniye ve cemi sabit kalıyor. Demek ki mesela müfredde sabit kalmıyor. Bunun mefhumu muhalifinden böyle anlaşılır. Ama bakıyoruz diyaz. Müfredi me'nası şey müfredi muzekkeri gayibta sabit kalmış. Ha demek ki oradaki yukarıdaki kural benim açıkladığım şimdi ise açıkladığım şekilde anlamanız lazım. Yani etesbutul ve cemaati nasi yani fi hali. Yani raf nasb olursa olsun sabit kalır. Ama diğerleri mesela yağzu müfred Ref halinde laamil fiil sabit. Ama lem gelse başına lem yağzu. La fiil gidiyor. Fe takulu yağzu yağzuwani bakın tesniyede sabit. Cezm gelse gelmese mutlaka sa. Yağzuna bak cem i mutlaka gidiyor. Lem gelsin gelmez. Yani cezm gelsin gelmez. Yağzuu nedir aslı? Yağzuu ne. Evet. Laamil fiil orada gidiyor yağzuna kalıyor. Bu kalan vav wow. Vavud damirdir. Yani cem'i müzakkerlik alametidir. Tagzu, asli tagzu budur. Tansuru gibi. Müfredi, müennesi, gaibe. Burada da lam fiil sabit. Ama lem gelse gider bak. Kuralımızı iyi hazmedin. Bu kaideyi iyi öğrenin. Açıkladığım şekilde öğrenin. Evet. Ee, yagzu, yagzuani, yagzuane. Tagzu, tagzuani tesniye. Gitmiyor zaten. ne? cem'i müennesi gaybe kesinlikle gitmez burada. Evet. Tağzı müfredi müfred müzekeli mühatap. Tağzı budurası. Tağzı vani tesniye. Tağzı ne? Burada gidiyor. Cem'i müzekeli de gidiyor. Cem'i müzekeli muhatap. Tağzı yine müfredi müennesi dedi Dediği Hatırlayın. Yani lem gelse de gelmese de hasfediliyor. Lem gelse lem tagzi oluyor. tazu vani tesniye kalıyor. Tağzı ne? E, müfredeme muhat, isim muhatap, cem'i ma'nasi muhataba, cem'i ma'nasi muhatab tağzu ne burada zaten gitmiyor. Evet. Ağzu bu da müfredi mütekellim çünkü, mütekellimi وحده. Neğzu bu da lafzan yine bu da müfred. Burada da lem gelse gidiyor. Lem ağzu lem neğzu. Lem gelmese gitmiyor. Ağzu neğzu. Yani kısaca buradaki bu kuralımız bu bu nokta çok önemli. Bu şey çok önemli. Yani burada ve tesbutu fi fi'li fi fi'li isnein derken ve cemaat il inas derken burada mutlak anlayacağız. Yani ala kulli hal yani her hal o şartla. Her hal sabit kalıyor. Öyle demeseniz, öyle demeseniz o zaman bunun mefhumu muhalifi şu olur. Yani madem de sabit kalıyor, cem'i müenneste sabit kalıyor. Demek ki müfredte gidiyor. Öyle anlaşılır. Ama ref halinde bakırsın müfredte gitmiyor. Demek ki bu ne olursa olsun'ı anlatmak istiyor. Ne olursa olsun. Yani kesinlikle la'm-ı fiilin gitmediği yeri anlatmak istiyor. Öyle anlayacaksınız burayı. La'm-ı fiilin kesinlikle gitmediği yer neresidir? Tesniyede ve cem'i müenneste. Peki la'm-ı fiilin kesinlikle gittiği yer neresidir? Burada da kesinlikle gittiği yeri anlatıyor. Ha bazen gidip bazen gitmeyen ne? Anlatmıyor. Dikkat edin. Bazen gidip bazen gitmeyen yerler neresidir? Ref halinde lam ül kalıp cezm halinde gittiği yerlerdir. Ha, orayı dikkat edeceksin. Yani burada üç hal var. lam elin hiç gitmediği yerler var. Bakın lam elin hiç gitmediği yerler var. Neresidir? Tesniye ve Cem-i Manes. lam ül mutlaka gittiği yerler var. Mutlaka gittiği neresidir? cem-i müzakariyle müfred-i mü muhatebe peki geri kalanlar nedir geri kalanlarda cezm halinde lağul fiil gidiyor nasb, şey, ref halinde gitmiyor cezm halinde gidiyor ref halinde ve nasf halinde gitmiyor evet bunu inşallah anladınız gerçi az oldu dersimiz ama biraz uzun açıklamak zorunda kaldık onun için أنيسيب رمز يخالب قدرية الأصن، وتصبطة لام الفعل في فعل الأثنين وجماعة الإناس وتحذف من فعل جماعة الذكور وفعل الواحدة المخاطبة فتقول يغزو يغزوان يغزونه، تغزو تغزوان يغزونه، تغزو تغزوان تغزونه، تغزينة تغزوان تغزونه، أغزو نغزون.